1087 numaralı konu Hazreti Peygamber'in cenneti vasıflandırmaları. Evet Ebu Hüreyre şöyle anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygambere "Ey Allah'ın Resulü, senin yanında kalplerimiz yumuşayıp inceliyor. Adeta ahiret ehlinden biri oluyoruz. Senden ayrıldığımızda ise dünya, kadın ve evlat sevgisi kalplerimizi katılaştırıyor." dedik. Hazreti Peygamber de "Eğer benim yanımda bulunduğunuz hal üzerinde kalmaya devam edebilseydiniz melekler sizinle musafaha yapar ve sizi evlerin de ziyaret ederlerdi, eğer siz günah işlemeyen bir kavim olsaydınız Allah sizin yerinize kendilerini affedebileceği, günah işleyen birilerini getirirdi, buyurdular, ey Allah'ın Rasulü, bize cennetten haber verebilir misiniz, mesela onun binaları nasıldır, diye sorduğumuzda da şöyle buyurdular, cennet binalarının bir kerpici altın, bir kerpici ise gümüş olup aralarına konulan harç da bildiğimiz misktir, taşları inci ve mercan. Toprağı ise zaferandır, oraya giren kimseler saadete ve nimete kavuşmuş olurlar, bu kişiler orada edebi olarak kalır ve ölmezler, kendileri ve elbiseleri çürümediği gibi gençliği de kaybolmaz, şu üç sınıf insan vardır ki duaları reddedilmez, birincisi Adil imam, devlet başkanı ve yönetici, ikincisi iftar edinceye kadar oruçlu kimseler, üçüncüsü ise mazlum olanlardır, mazlumun bedduası bulutların da üzerine çıkar ve ona göklerin kapıları açılır, Allah Teala da, izzetimle yemin ederim ki şu anda olmasa bile bir zaman gelecek ki sana mutlaka yardımcı olacağım buyurur.